Eğer alemi bir zîhayat libasını giymiş görsen, onun ruhu nuru u Muhammedî aleyhissalâtü vesselamdır. Eğer alemi bir gül bahçesi olarak görsen, onun andeli bir zîşânı yine nuru u Muhammedî aleyhissalâtü vesselamdır. Risalenin sonunda gayet güzel bir tazarru ve niyaz ve istiğfar vardır. zeyr Habbe Habbenin birinci zeylinin ahirlerinde, Allahu ve ni'mel vekil, La havle ve la kuvvete illa billahil aliyil azim mertebelerinin 29. lemay-i arabiyeye nispeten kısa ve gayet güzel beyanların münderiçtir. Zeyl-ü Zeyl Habben'in 2. zeylinde gayet mühim bir risale olan hem Arapça hem Türkçe olarak kesretle intişar eden asay Musa mecmuasında 23. anamındaki tabiat risalesinin muhtasar kısa Arapçası da vardır.